Odan sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Turist Modern sabahlar devam ediyor. 20 saatin başından bir kez daha günaydın sevgili sana severler. Çok değerli arkadaşım Oktay Demirci stüdyomuzda hoş geldin. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Yani şimdi anlattıklarını e, dinleyicilerimize birebir anlatmaya gerek yok ama... E, ...ben sadece şunu söyleyeceğim. Fahir Abi, sana sorma. güvenerek mi yaptı çocuğu? Abi sorma ya. Sana güvenerek mi yaptı? Yani, bunu diyemedin mi onu? Bu, bunu, bu çocuğu bunu, ben mi büyüteceğim, sen mi büyütsen diyemedin mi? Bunu bir cevap... ...beklediğin için şey yapmıyorsun değil mi? Sormuyorsun. Yani, yani bilmiyorum Bu artık. bir soru değil daha doğrusu. Soru görünümlü bir, bir isyan. yorum. soruyorum yorum buradan defalarca önce... E, Kafalarda soru işareti kalarak yapmıştık. Bugün tam oturdu gibi düşünüyorum şu yorumunda. Ee, günaydın sevgili dinleyiciler. Ee, resmen, resmen rezalet. <gülüyor> resmen rezalet. Ne olduğunu tam olarak ben de bilmiyorum. Ama e, biraz yani rahatsız olduğum kesin. Ne olmuş abi? Yani bütün gece sen mi baktın çocuğa? Şimdi? Evet. nokta. <gülüyor> ne olmuş abi dediğin bu... bu. Tamam sana normal geliyor <gülüyor> belki. Evet. Hani bir ilk heyecan falan ama. Ya sonuç olarak ee, ben biliyorsun yani. Oktaycım bak ben şimdi cümleleri söyleyeyim dinleyicilerimiz de kendileri yargıları varsınlar. Şimdi zaten bak durumdayım cımlı cımlı şey yapma lütfen. Yani ee. Cımlı eki getirerek Fahir'in sözlerini ben tırnak içinde alıntılıyorum. Oktaycım doğumu bu hafta beklemiyorduk o yüzden benim halı saha maçım var. Pelin evde yalnız. Sen acaba bebekle biraz ilgilenebilir misin? Ben, bir kere gece 2'de ne halı sahası ben onu anlamadım. Ben bir. de anlamadım. Bir kere 9.30'da getirdiklerinde bize. Saat buçuktu bize getirdiler deniz atlası. Evet. Bununla biraz şey yapabilir misiniz diye. Ya tamam da bu ey kadar bebek şimdi siz niye bunu böyle dışarı dışarı çıkardığınızda şey Biz bunu böyle rahat yetiştirmek istiyoruz. Ya, daha ikinci gün ya daha bir dur ya Daha birinci gün daha yeni bitmiş ya 2-3 saat önce Ha yani ben yine şey yapmadım Yani onu söyleyeyim ben yine e, Desne olmak isterim şey yaparım yani e, Ama yani Saat 8.30'da gelmek mi demek Tekrar biz çocuğu almak istiyoruz Sen madem böyle zırt pırt Karar değiştireceksin o zaman hiç verme 8.30 dediğin sabah 8 .30. Sabah 8.30 yaklaşık 14 saat Bizde kaldı Deniz atlas çok sevdi. Oyuncaklarla oynadı. Biliyorsun benim oyuncaklarım var. Evet tabii canım. Çocuk oynadı. için cennet. Ona bir şey demiyoruz zaten. Ondan sonra trambolinde zıpladı. Ondan sonra çok şeyler yaptı. Bilgisayar, mesela hiç bilgisayar, televizyon falan Çocuk hiç görmemiş bunları. Hiç göstermemişler. Neymiş? Bizim evde televizyon izlenmez. Öyle bir şey olur mu ya? Ya televizyonla gerçeğinden. Nasıl sen uzak tutabilirsin çocuğunu? birinci daha birinci gün çocuk ya bilgisayar çocuk... senin evinde gördü iki daha iki gün olmadı sana geldi evet göbek bağını kendisi şey yaptı çocuk ya Kemire kemire yazık ama yani, yani böyle bu kadar sen bire tabi... birey olacak diye de daha birinci günden yani destek olacağız sen falan böyle... filan da ama yok yani ilk günden bu kadar da şey olmaz değil. yanlış anlaşılmış mı ben failin yüzüne de daha doğrusu arkasından e, ilk önce saat 8.30'da şey yaptı e, geldi denizaltı sen sekar, sabah sabah aldı tamam, Ben ondan mı yaptın? bu saatte geldim abi yani aldı hep merdivenlerde hadi görüşürüz abi falan dedi aldı sepetiyle beraber. Çocuk Sen... Oktay diye ağlıyormuş o sırada. Oktay abi diye. Yani Sen... tabii tabii çocuk seni hemen baba olarak kabul etmedi ama Oktay abi diye ağlıyormuş. Zaten ben ona bana abi de dedim. Ama ben arkasından da bağırdım zaten faal. Çocuk korkmadan ne saba bağırdın? Faim. Sen dedim bir nasıl dedim bunu dedim böyle Heyecandan Pek bağırmamışsın da... galiba bana yok. şimdi uyduruyorsun gibi geldi. Yok, yok yok bağırdım da ee, yani çok da sesimi yükseltmedim çünkü sonuçta yanında Deniz Atlas var abi. Tabi canım yani çocuk korkar. Yani sen beğen beğenme o onun babası. Hayır, ben benim. diyor bak çocukla hiç konuşmamışlar abi birinci gün daha iki günlük biliyorsun. Evet. Ee, bilmeyen dinleyicilerimiz için. Çocuk bana baktı sanki kim bu beyefendi falan der gibi böyle kaş göz yapıyor. Bab... Bir anlat ya kimdir nedir diye ege Fire... gelecek falan diye. Fahir'in baba olduğunu bir kere daha e, şey yapalım haber vermiş olalım dinleyicilerimize haber olmayan dinleyicilerimize. E, ve dün saat e, kaç demiştim ben 9.30 sularında dokuz değil buçuk mi? 9.30 sularında Dok, sana gelmiş dokuz işte. 9.30 sularında e, Fahir bana bıraktı bizde kaldı Deniz Atlas. 1-2 saatliğine kalacak dedi. Tamam abi dedim. Hay hay ama yani nasıl olacak? Yapabilir miyiz falan derken ondan sonra bayağı bir sohbet etme imkanımız oldu. Yani öyle hani bir günlük bebekle ne sohbet edebiliriz ya ön yargılı yaklaşmasın kimse. Canım, öyle güzel anlasınım. ifade ediyor ki kendisini. <gülüyor> öyle güzel ifade ediyor ki kendisini. Ben dedim Zaitun'a. Benim, benim bugüne kadar hiç çocuğum yoktu. Seninle beraber dedim bir çocuk. Bir damadım oldu. Böyle Efendim. Boş, böyle boş boş baktı. Haksız mı değil? Çocukta kendince haklı tabii canım. Haklı, çok... haklı. Ben diyor hiç konuşulmamış bunları. Ben Fahire peder mi diyeyim, baba mı diyeyim diyor. Sen dedim peder deme. Sen baba de dedim. Yani bu soruları tabii genel bana... olarak da daha kolay baba diye başlaması. Tabii yani. baba hem dedim yani böyle açık açık sormuyor. Gözleriyle bana öyle bakıyor yani. Ne diyeyim? Baba baba diyeceksin. Baba diyeceksin diye. Bütün gece yani ee, bayağı sohbet ettik. Sana... Yani şimdi faile de hayır demek mümkün değil ama bir şey de garip yani. Ben de dün 10.30'da faillere gittim. Alışveriş listesi yolladı bana telefondan. Hayda. Evin ihtiyaçları diye. E Bana da Deniz Akkası alışverişe bırakıyor. Alışverişe gideceğiz abi şu anda. Bu gelmesin yanımızda. Ben gittim zaten kapı Dedi. duvar. Torbaları bıraktım orada. Sen alışveriş yaptın götürdün mü? Yaptım mi? bıraktım kapılarını. Ondan sonra ben seni aradım. Sen de halı şeymiş falan filan diye. Zaten abi kotun İçeride altında. İçeride bavullar. Babol mu? Ne bileyim tatil midir nedir böyle çocuk olur olmaz. Yani yarın öbür gün gene bir birimizden birinin kapısı çalacak. Abi ben o zaman Gerçi bir tane minik babul da gördüm. Belki de onun da deniz hatası hazırlanmışlar. Gerçi çocuğun babul daha büyük oluyor. O zaman o failin başka özel çantası olur. Ya bir. ama sen söyle İnsan. bak bir daha gelirse sen bana güvenerek mi bu çocuğu şey yaptın da. E sen de söyleseydin abi sen alışverişi yaptıktan sonra götürdün teslim bir boş ettin mi alışverişi canım, şimdi, torbalarını? Bıraktım tabii. Kaçtı saat abi? On buçuk falandı. O ben zaman direkt getirdim. Deniz Hatta... Ben de diyorum sabah geldiği zaman kotun altında kramponlarını niye giymiş bu adam diye ya. Ne, hiç payerin tarzı değil o. Değil evet abi. Bugüne kadar pek çok şey görmüş olmamıza rağmen onu görmedik yani. Evet hakikaten kotu altında krampon... Yok yani. Allah Allah. Demek ki orada o zaman demek ki ben işimi zararım. Ben konuşacağım şey ama fahirli. Ne diyeceğim abi? Ne diyeceksin? Ya yani bu çocuğu sen bize güvenerek mi yaptın diyeceğim. Senin argüman sağlam. Sen, senden kaç para aldı o? Çocuk abi, fonu diye. Benden 170 lira aldı. Dide mi de aramış dün öğlen işlerine gitmiş. 25 lira da ondan almış. Bizden de 200 işte aynı. 195, hatta Fen 5 lira, 5, 5 lira daha çıkmaz mı falan diye bir şey yapmış, sıkıştırmış biraz. Çocuk fonu diye herkesten 200 lira alıyoruz abi dedi. Herkesten deyince ben de tabii itiraz etmedim. Herkes veriyorsa hani ben de şey olmasın diye. Bir de yarın bir gün borç gelir abi. Tabii canım. Sen ne olduğunu bilemezsin ki. Hele Ay ben hiç bilemem. Yani onu sen hadi bir de biraz bilebilirsin. Ben de hani kafadan yuvarladım. Beziydi bilmem nesiydi falan filan daha en başta şeylerle 200 lira normal diye ben şey yaptım ama yani bu kadar da artık şey olmaz. Neyse her gün mü falan dedin <gülüyor> mi sen peki bu paraya? Her gün mü diye sormadım. Bir seferlik mi dedim. Onu ayarlayacağız dedi. İşte o zaman netleştirmiş demek ki. Çünkü bana haftada bir dedi. Haftada bir. Haftada bir dedi. Çarşamba günleri topluyoruz dedi. Bana Çünkü dedi da Perşembe ayır. son ödemesi dedi. Perşembe günü ben götürüp yatırıyorum bunu dedi. Elden mi verdin sen? İşte nakit verdim ben. Zaten dediğim gibi 25 lira dinlemler almış. Ben Öyle. bankadan yaptım. Öyle arasında. Ege teslim teslimat diye. <gülüyor> sen bankadan mı gönderdin? Bankadan gönderdim. Bankada da seçiyorsun ya. Keşke yani. ben de bankadan göndersem. Türü... Şu anda ona o parayı verdiğimi hiç kimse falan yok şu anda elinde. Hiç kimse bilmiyor. Nakit verdim ben. Hiçbir şeyde imza atmanı anlatım kadarıyla. <gülüyor> Yarın bir gün... Öyle bir hak iddia etsem hiç böyle öyle bir şeyim yok İşte ne haklı olacaksın abi Hay Allah ya. Tecrüben yok Neyse abi. canım fırsatım var Haftaya ikini bankadan gönderin Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar your heart Radyonuzdaydım Modern Sabahlar devam ediyoruz Saat 9.34 sevgili severler Buyursunlar efendim espriler şakalar Hızlı hızlı dünya türü diyoruz o zaman Doğru biraz hızlanmak lazım <gülüyor> Biraz hızlanalım Biraz hızlanalım. Ee, Almanya'da yılın kelimesi seçildi. Bir ona bakacağız. Şu tahtin tişmi. Neymiş? İşte mi diyorsun. Stein mi neymiş? <gülüyor> Değil. babo Babo Ah Türkçe baba mu Falay. Ee, baba. Aynı zamanda başka bir dilde de şey mi? Kırgızca da mı? Bir şey ifade ediyordu ya baba. İşte o yani çok benziyor zaten. Azerci'de baba demek galiba. O o net. Onu hatırlıyorum ama Almanya'da. Ee, Langenstadt Şayt Yayın evinin adı bu hı hı. Ee, Merkezi Almanya'da bulunan Babo kelimesinin e, Yılın gençlik kelimesi seçildiğini duyurmuş Her şey sene yani, biliyorsun naber, Babo falan diye oradaki Türk nüfusun etkisiyle mi acaba şey oldu Valla onun da Bir de politik olacak. olarak kulağa hoş gelen bir şey Babo Ritmi var güzel Tınması güzel Kulağa da güzel geliyor diyorsun hı hı. Ama, Buradan, Babo Al girersin mesela oradan Almanlar arasında da özellikle gençler arasında da babo kelimesi telaffuz edilmeye başlanmış patron a şef olarak kullanılan bir kelime yani yerinde kullanıldığın zaman lezzet almak istiyorsan lezzetli baboyu bu şekilde kullanıyorsun ve çok tutmuş Almanya'da şu anda herkes birbirine babo başkan gibi yani ben Almanlara şeyi de tavsiye ederim yani aga hem Almancanın şeyine uygun yapısına uygun gutunter aga Hakuna Matata mı kaldı ya? Sıralama yapmışlar da. Oho. Hakuna Matata da bu kelimeyi takip eden üçüncü kelime. Ondan önce Fame var. Bundan sonra In Your Face var. Bilmem ne var falan. Yılın gençlik kelimeleri bunlar. Yani biraz e, artık gençliği takip etme zamanı geldi. O yüzden biz de Ege <gülüyor> e, Babo'yu kullanacağız. Babo'yu Ve şey ne derler? Türkçede de yeni kelimeler var. yani Daha doğrusu ne kalıplar mesela? var. Saygı duyacaksın. Benim en sevdiğim laflardan bir tanesi o. Saygı duyacaksın. Sevdiğim derken yani bir kinaye mi yapıyorsun yoksa gerçekten seviyor musun? Tabii ki seviyorum. Çok kullanışlı. Saygı duyacaksın. Tabii tabii. Nefis. Mesela şimdi reklamlar var. Saygı duyacaksın. Hadi ya. Tabi. Yok efendim benim haberim var. Nasıl saygı duyuyor? Bir saniye. Bir saniye ya böyle bir şey. Yine sevdiğim laflardan biri. Mağdurum da mağdurum. Onu onu hepimiz seviyoruz canım. Yerli yersiz kullanıp e, bunu gündeme getirmeye hepimiz seviyoruz. Şimdi reklama girmeden önce reklama hemen... Reklama çok var canım ben ona laf olsun diye söyledim. Saygı tamam. duyman için. Z yalnız bir etkisi oldu. Olur tabii. Oldu. E, prensi hepimiz Hangi biliyoruz. Prens, İngiliz prensi. İngiliz ya. Kaçıncı Hı -hı. sıradaki tahtın kaçıcı varisi oluyor? İki, İki. mi? İkinci İki değil mi? Lümer. İki numara. İki numarada oğlun. onun olan. Bunun oğlunun... Gay Kain'i bunun dayısı olur. Dayısı olur. O da royal dayı. <gülüyor> royal dayı. Prens William Londra'daki Kensington Sarayı'nda evsiz gençlere yardım sağlayan bir yardım derneği için düzenlenen Beyaz Kış Galası'nda ee, Bon Jovi ile Taylor Swift gelmiş Hı -hı. Amerika'dan. Onlarla birlikte çıkıp sahneye ay nasıl eğlenmişler, nasıl eğlenmişler. Bon Jovi'nin hemen sol tarafında diğer tarafında Hanfendi var. E, Prens William da living on a prayer şarkısını adlı şarkıyı seslendirdi. adlı orta temponun biraz <gülüyor> üzerinde olan yüksek tempo şarkıyı hep beraber seslendirmişler <gülüyor> valla helal olsun Bon Jovi'ye ya yılların eskitemediği 2-3 sanatçı var onlardan biri bir tanesi Bon Jovi, bon Jovi. yani burada tabi herkes Prince William'dan bahsediyor Prince William'ı çünkü ilk defa şarkı söylerken performansını evet, daha önce hiç görmedik böyle bir de kraliyet ailesi filmi hiç böyle görmediniz. <gülüyor> kraliyet ailesinden şey var mı? Yalnız bir, bir anlık bir fotoğraf var. Bu anlık fotoğraflar. Çok... Yalnız koskoca İngiltere'de rock'n'roll grubu mu kalmadı Amerika'dan Bojovi getiriyorlar. E yok abi. Bak Ro yani Rolling Stones orada. Kardeşim ne oluyor? Sörüz lan biz Sörüz diye gitmemiş mi böyle? Ya çok var tabii yani. Çok çok var da İngilizlerin hatası başlık ben. Kraliyet ailesini en çok eleştirdiğim konu bu. Hep yeni Beatles'ı aradılar. Evet doğru. Halbuki o geç hataları. Yeni Beatles'ı niye arıyorsun sen? Senin zaten var yani bir sürü büyük, acayip büyük müzik grubu İngiliz var. İngiliz şey, mı kalmadı yani? Hep yeni gençlerden bu yeni Beatles, bu yeni Beatles. Ondan sonra hayal kırıklığı. Kraliyet ailesinde yüzler asık. Çağır oraya David Bowie'ye Mesela o yardım gecesinde gider masa. Sen 3000 pound vereceksin. Kimsenin gıkı çıkarmış ya? şeye? Yüt. Efendim, düşünün, hemen kartla çektirelim falan diye şey olur. İçeri girdiği zaman zaten herkes... Fatfatfat diye paraları şey yaparlar. ...bizim buyurun efendim diye. Ki 3'te çarpıldığını düşün pound. Pound'un 3'te çarpıldığını. Türk lirası olarak vermeye kalkarsan 3 katını. Veriyorsun. Güneş'e teğet geçti. Geçen günlerde konuşmuştuk. Ha, o şey, en son kuyruklu, kuyruklu yıldızı. yıldızı. Bugün de görünme durumu var. Ee, Türkiye saatiyle 20 sıralarında başlamış. Yaklaşmış bayağı ondan sonra yıldız parlak bir ışık topu haline gelmiş. Ha geçmiş gitmiş. Bitmiş. Bitmiş, bitmiş bu İson kuyruklu kaçırdı yıldızı. Kaçırdık bir yıl yıldızı daha kaçırdık. Dön bakacaktık. Olmadı. Eskiden gök olaylarına daha mı yoğun bir merak vardı ya? Tabii. Niye? Eskiden dediğin. İnternet yokken mi böyle? Ha ben o... bayağı eskiden işte lanet geliyordu işte kralımızın taç giyeceğini <gülüyor> şüpü şey yapıyor müsteri falan, ya. falan filan. Yok ya. Leyman Ley ne kadar olay olmuştu yani. O zaman televizyonlarda da bu kadar çok şey yoktu İnsanlar havaya bakıyorlardı Bir güneş tutulması Güneş tutulması zaten net yani Yine gündüz olan bir net değişiklikte Ay tutulması bilmem ne falan Böyle kuyruklu yıldızların geçişi Yok gene olay ya Güneş tutulmasına gelmişti ya Japonlar bir daha seyredemeyeceğiz diye Kapadokya'da insanlar şey yapmışlardı Ne kadar kişi kör oldu o gün güneşe bakacağım diye Ya insanlık için zaten merak uyandırıcı bir olay Japonlar ee, sağ olsunlar Ürgüp'e de geliyorlar. Yani Japonları referans almıyorum da bizim ülkemizde bir şey olmuyor. Ne Olmuyor hakikaten. Bir merak yok yani. Yani milyonlarca yıldır tepede kardeşim. İki dakika bakmasam ne, olabilir ne olabilir? olacak? Ne olabilir diye düşünüyorlar herhalde. Berlusconi'nin bütün yetkileri alındı. Ne etkisi vardı Berlusconi'nin? Dokunulmazlığı kaldırıldı ya. Yetki dediğim o. Şu anda kendisi hakkında açılacak davalar. Davaları bekliyor. Valla Berlusconi vallahi e, ve en son konuşmasında şey diye Feryat Figan. Verlus başına ne geldiyse meraktan mı geldi? Yani meraklı olduğundan mı geldi? Ya biraz o var. Onlar abi. patlattı değil mi? Ama gerçi yolsuzluklar mı? Olsuzluklar sadece zevki sefa içinde yaşadığı için yürümüyor herhalde bu davadır. Tabi canım. Yani bi biraz da o şey heykelle giriştiler ya. Gene patlardı da bu olaylar şimdi biraz daha medya şey, magazin kısmı da var. Magazin bizim Munga Bungancı bizim... diye espirisi yapılıyor. Yoksa sadece kuru kuru yolsuzluk daha Ama olacak. parlamentodaydı canım. Yani tekrar parlamentoya girdi. Dokunulmazlığını aldı. O yüzden politik bir tarafı da var yani. Hani çok sinirli çok kişi vardır İtalya'da. Berlusconi'ye. Başta eşi olmak üzere. Türkiye'de bile sinirli olanlar. Gerçi eşi de akıllı kadınmış. Hemen parasını kurtardı bak. Aldı mı parasını? Ben bilmiyorum Olmuştur o işini. büyük ihtimalle. Allah'a ama e, mücadeleye devam demiş. Mervis en son merdivenlerde inerken göreceksiniz siz diyerek böyle yavaş yavaş dikkatli dikkatli merdivenlerden inerken bir yandan da söylendiği gözlerden kaçmamış. Ama şimdi arka arkaya davalar açılacak diye Ben şimdi diye. filmlerden gördüğüm kadarıyla da e, söylenmeye en çok yakışan dil İtalyanca. Böyle, İspanyolca, İspanyolca İta da olabilir. Evet, yani, ama İtalyanca doğru Merdivenden değil. söylenerek böyle konuşan bir belgis konu, gözümde canlandırıyorum. Harika. Harika bir görüntü. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar insanlar, Modern Sabahlar devam ediyor buyursunlar Oktay Bey. Çok teşekkür ederim. Bir duyurumuz var bugün. Onu bir <gülüyor> ee, yapalım da bir, şey rahatlayalım. Diyelim, evet. Yani evet bu akşam bu akşam önemli bir akşam. Neden? 28 Kasım, Perşembe Neden? Öyle böyle bir akşam olmadığı herhalde herkes az çok tahmin ediyor. Az ediyordur. çok tahmin ediyor. Alıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın finali. Bu akşam gerçekleşecek. Akşam Jolly Joker'de yapılacak. E, 20. yılı bu sene. Alıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın. E, bu sene de 20 eser yarışıyor. Aşağı yukarı zaten her sene böyle galiba değil mi? Yani e, bir dijital müzik yarışmasının 20 yıllık mazisi olması da ne kadar öngörülü, ne kadar ee, önce davranmış bir hareket olduğunu gösteriyor. Hakikaten Sırf yüzden bile etkileyici. Temmuz ayında biz bunu duyurmuştuk. Hatırlayan dinleyicilerimiz vardır. E, amatör, profesyonel tüm bestecilere açık diye. Hı -hı. E, i̇şte bu gece final gecesi e, daha doğrusu ödül töreni yapılacak. Saat 9'da Ankara Jolly Joker'de gerçekleşecek. Pek çok tanıdık isim var e, jüri arasında her zaman olduğu gibi. Atilla Özdemiroğlu jüri başkanı Gara Muafiyan İzzet Öz Borga Parlar, Hakan Özer, Şeref Oğuz, Faruk Eczacıbaşı, Artun Ertürk ve Emrehan Alıcı. karşısında canlı performansını sergileyecek e, yarışmacılar. E, ve de ondan sonra İzzet Öz'ün sunacağı gecenin programında bir de parti olacak. Parti olmazsa şimdi, olmaz. E, yani şimdi dijital müzik yarışması dedik ki ya, 20 yıl öncesinden başlatılması evet. büyük bir hareket. Hakikaten inanılmaz bir öngörü. Ama bilgisayarla müziğin de canlı performansı bir garip. Ne yapacak şimdi sahneye çıkıp şey mi yapacaklar? bilgisayar mı açıyorum. Çift tıklıyorum efendim bakın. Ya bir kısmı da öyle tek başına adamlar yani gruplarla falan filan yapmıyorlar. Bilgisayar müziğinin aslında en özel taraflarından bir tanesi tamamen bireysel olması. O, o tip sanatçılar ne yapacaklar sahnede? Ya işte Sizden mi çalayım efendim bilgisayardan mı çalayım diyecekler? Bireysel olacak da orada şey çok önemli bence tek sorun e, o sanatçının yani o müziği icra eden e, müzisyenin diyeyim daha doğrusu o müzisyenin göz teması kurup kurmayacağı Şöyle jüriyle. Evet, çünkü de. o bir boşluk oluyor ya. mesela şarkı söyleyen adamın öyle bir derdi yok çünkü böyle döner bir şey yapar falan. grup arkadaşına döner hiç kimse olmasa. He, grup arkadaşına döner bir şey yapar bir seyirciye bakar falan jüriye çok dönmeyebilir ama burada şimdi böyle bakarsa bir de uzun da yani 2 3 saniye bir bakışma çok uzun bir bakış. Uzun tabi sahnede hele daha çok herkes bakıştığını da görüyor bir taraftan. Ee, bir de şu var. Ama tabi yani ortaya çıkan müzik önemli. Yani senin sorduğun şeyde evet, orada. Yani müzik güzel değil. Onu dinliyor. Işte sahneye e, ne kadar taşınacak o? Yani oturup tek başına dinlediğini çok etkilenirsin. Da, sahnede nasıldır? O da bir merak konusu. Sonra DJ'lerin bu yaptığı saçma sapan hareketler var ya. Ne mesela? Işte mesela bir, bir şey çalıyor ya orada. Koymuş CD'yi çalıyor. Boş durmayayım diye haberi böyle, yok. Bas ayarıyla, tiz ayarıyla oynama falan hareketleri var ya. He. Büyük ihtimalle onlardan yapacaklar sahnede. Onların da sevgili dinleyicilerimize buradan hatırlatan hiçbir dinlediğiniz müzeye şeyi yok. O kadar milimetrik hareketlerle bir aşağı bir yukarı yapıyorlar boş durmasınlar diye. Yani öyle de sen şimdi hep kötü örnekler üzerinden gittin ya. Yok, yani o da çaresizlikten, kötülükten şeyi kandırmak için yani falan değil de zaman zaman Kuzu gibi durmak olmaz. Ne yapacaksın? Bir bası ayarlı. Tizi kıstım. Alttan vuruyor basları kuzu. Bizim Matthew mesela sahneye çıksa <gülüyor> Matthew Erdem. Evet. Yani ben onu ke, çok güzel böyle güle güle neşeli yani bir, bir şekilde izlerim yani. Milleti coşturacaksın falan ama yüzünlü bir şarkıysa ne yapacaksın? Ya yani bir dans gösterisi belki koyabilirsin orada ön sıradan bir hanımefendiyi mesela kaldırdın İzlerim abi. Lezzetli de olur yani o gece. Öyle düşün. Yani bugüne kadar Ve yaptığı izler. videoları de koyabilirsin. Ve bir yandan akacak sessiz mi? Sessiz hmm. YouTube video. Ama mesela Chipet Pette biraz açarsın. Serkin mesela hani sıkıcı kısmını. O zaman ona göre abi Altın açma yok müzik şey yapamaz mesela koçlu olanı şey yaparsın koçu arabaya bindirdikleri var. Ya. <gülüyor> tamam onu açabilirsin. Onun mesela. çünkü bazen yazısı da var. O <gülüyor> <gülüyor> yazısı da var. Bir de uzunca o biliyorsun. Evet o daha güzel olur. Onunla beraber şey olsun. Buradan tüm elektronik müzikle ilgilenenlere de bir yol göstermiş olduk herhalde. Bilgisayarla beste yarışmasının finali bu akşam e, Ankara Çolcuok yerde saat 21'de tüm Ankaralılar davetlidir sevgili dinçler bir kere daha duymuş olalım. Ee, uzunca devam eden bu süreç bugün sona eriyor. On... Başka duyurun yoksa yavaş yavaş veda şarkısına geçeceğim ben. Vedaya mı geçeceğiz? Yani saygı duyacaksın. Bak ya şu anda daha bir etkili bir yer oldu. Şu anda kullandığın yer. Vallahi... İstersen kapatalım Oktar. Bir... Yani yavaş yavaş. Bir canım da sıkıldı benim şu anda. Canım da sıkıldı. Senin esas canının sıkıntısı bugün Gross market alışverişini tek başına yapacak olma. Yok no. bebe bebekle gideceğiz. Ha, bebeği sana mı Alışsın falan diye. Ben bunu birey olarak ettirmek istiyorum diyerek Allah Allah gelirken Allah. alabilir Allah. misin Allah. deniz atlası Gross. dedi. İyi Soğuk olur arası. Diye. Abi sarıp sarmalayacağız işte ne yapalım. O zaman da ar alışveriş arabasını da Ya da o şarküteri tarafına Fire'de götürme. gelecek mi? Sen... Yok gelmeyecekmiş. İşim var dedi. Kartı verecek bireye, minik bireye. Evet kartı verecek ben onunla beraber gideceğim. Onu dediğim gibi şarkütleri tarafına hiç götürmeyeceğim ama ben de bari, ne yapalım ya? Modern sabahlar Modern sabahlar Modern sabahlar